14 Mayıs'ta başlayacak proje'nin doğa adına feci sonuçlara yol açabileceği uyarıları uzun zamandır yapılıyor. Çanakkale'de altın madeni sondajları nedeniyle sularını içilemez raporu verilen Bayramiçe bağlı Muratlar köylüleri, geçtiğimiz hafta sonu maden yetkilileri ve Ankara Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Gülbutç'un kendilerini ikna için köye geldiklerini belirterek bu duruma tepki gösterdi. Köylüler madencilerin getirdiği yevmiyeci hoca dedikleri Profesör Doktor Gülbutç'un